أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ya الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين ويا جميل الانبياء والمرسلين ويا جميل الاولياء والحمد شاء الله رمضان boyunca ben kimim sorusuna Cevap vermeye çalışacağız. Allah'a göre biz kimiz? Onu anlamaya çalışacağız. Tabii ki şimdiye kadar anlamaya çalıştık. Az çok biraz bilgimiz vardır. Elbette ki sadece buradaki ya da şu anda Bizi dinleyen kardeşlerimize anlatmıyoruz bunu. İnsan için en önemli soru budur zaten. Kim olduğunu bilmek. Kim olduğunu Allah'tan öğrenmek. Allah'a göre kim olduğunu bilmek. Bu bütün ümmetin bütün insanlığın bilmesi, cevaplandırması gereken sorusudur. Zaten insan buluğa erince, aklı başına gelince ilk sorduğu soru budur. Ben kim? Ben kimim? Nereden geldim? Neye geldim? Burada ne işim var? Ne yapmam lazım? Nasıl? Yapmam lazım. Anlamaya çalışır. <gülüyor> Ama insan bu cevabı Allah'tan almayana kadar gerçek cevabı bulamaz. <gülüyor> Ona bu cevabı verebilecek bir tek Allah'tır. Onu yaratan Allah'tır. Ondan başka hiç kimse onun bu sorusuna cevap veremez. Her ne kadar kendisi kendini anlamaya çalışsa da birileri... Ona onu anlatmaya çalışsa da, insanı anlatmaya çalışsa da asla bu soruya cevap bulamaz. Hep yarım yamalak parça parça bilgiler edilmeye çalışır. Bilgileri birleştirirken asla sonuca varamaz. Allah ayet-i öyle buyurmuştu. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Bütün bilgilerin, bilimlerin sonu Allah'a varır. Ona varmadan o ne bilgi olur, o ne de iş olmuş olur ki Allah dilemeden hiçbir şey olmuyor, o takdir etmeden hiçbir şey olmuyor. Son hükmü verecek olan odur çünkü. Bu soruya cevap verirken insan kendine gelir. Yoksa kaybolur. Kim olduğunu bilmezse, ne öğrenirse öğrensin, Kendini bilmiyor. Kendini bilmiyorsa hiçbir şey anlamadı. Öğrendikleri de gerçek manada ona bir fayda vermez. Vereceği fayda sadece fani olandır, geçici olandır ama ebedi hayatında ona fayda vermez. Onun için kendimizi, kim olduğumuzu Rabbimizden öğreneceğiz, anlayacağız. Bunun için Parça parça anlatmaya çalıştık. İnşallah bu ayda bunu bütünleyeceğiz. Bir bütün olarak ben kimim sorusuna Allah'a göre cevap verebileceğiz. Sadece bunu bir bilgi olarak bilmek elbette ki yetmez. Kim olduğumuzu bileceğiz. O bildiğimiz... Öğrendiğimiz, Rabbimize göre anladığımız insan olacağız. Kendimizi bulup, yani bilmek, bulmak, olmak gerçekleşir inşallah. Bir marifetullah vardır, biliyorsunuz zaten marifetullah sohbetleri devam ediyor. Rabbimize karşı marifet sahibi olmak, Rabbimizi tanımak, onu bilmek ve onu tanımak. Bir de marifet insan var, insanı bilmek, insanı tanımak. Marifetin şey var, İnsan şeyi tanımak, her ne varsa onu tanımak. Bilmeden, tanımadan, anlamadan, ne insan kendini, kendi hakikatini tadabilir, ne kendini bulabilir, ne de kendi kendisi olabilir. Allah ona, onu nasıl tanıttıysa, nereye koyduysa, onun orada durması lazım ki, zalimlerden olmasın kendisine zulmedenlerden, haksızlık edenlerden olmasın. Kul Rabbini tanımadan asla kendini tanıyamaz onun için. Önce Rabbimizi tanımaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz, tanımaya devam ediyoruz. Hem Esma-ül Hüsna'dan hem Ef'alül Hüsna'dan anlamaya, tanımaya devam ediyoruz. Bir de insanın kendini tanıması vardır. Buna marifet nefs denir. İnsanın kendini, kendi hakikatini tanıması demektir. Kendimizi tanıyacağız inşallah. Rabbimizi tanıyınca, kendimizi tanıyınca Allah'ın üzerimizdeki muradını da inşallah anlayacağız. Allah Kur'an'ı indirmiştir. Bizi bize tanıtmıştır. Kendini bize tanıtmıştır. Bizi bize tanıtmıştır. Bizim üzerimizdeki muradını bize anlatmıştır. Hem de en ince ayrıntısına kadar hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın bize düşen Rabbimizin ayetlerini, vahyini, Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Zaten inşallah Kur'an'ı okurken okuyoruz. Bu ayda baştan sona tamamlayacağız. Rabbimiz'i anlamaya çalışarak, tanımaya çalışarak, kendimizi tanımaya çalışarak Allah'ın muradını da anlamış oluruz. Önce bakışımızın doğru olması lazım. Her bir insan için bu böyledir. İlk bakacağı yer orasidir. Senden bir tane daha yoktur. Allah kuluna öyle söylüyor. Senden bir tane daha yoktur. <gülüyor> Hepsi birbirine benziyor insanlar. Melekler birbirine benziyor. Her şey birbirine benzeyebilir. Ama her birinden bir tane daha yoktur. Mesela Allah peygamberleri anlatırken, peygamberleri arasında fark gözetmeyin ama Allah onları derecelerde birbirinden üstün kılmıştır, birbirinden ayırmıştır. Her biri başka başkadır, farklı farklıdır. Her bir insan öyledir. Her bir insanın bilmesi lazım ki ondan bir tane daha yoktur. Allah onu özel olarak yaratmış. Şöyle kendimize dönelim, gönlümüze dönelim. Söyleyeni tefekkür etmeye, anlamaya çalışalım. Bir sen varsın, bir de Rabbin. Senden bir tane daha yok. Burayı iyi diyor. Anlamayınca ne olur? Anlamayınca sürü mantığı olur. Herkes böyle yapıyor, insanlar böyle yapıyor. Şu şöyle yaptı. Senin bir vazifen var. Allah'ın senin üzerinde bir muradi vardır. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? elleti Ellezi, ellezi, halehennase aleyha. Allah'ın fıtratı, Allah'ın fıtratı el-esma-u fısnasidir. Halehennase aleyha. İnsanı o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah seni, insanı kendi fıtratı üzere yarattı. Kendi güzelliğinden yarattı. El esmav husnasi üzere yarattı. Ve onu özel olarak, her bir kulu özel olarak terkip etmiş. Kulunu yaratmadan önce önce onu diliyor, takdir ediyor, hükmünü veriyor. Sonra ona ol diyor. Özel. Her bir kul özel yaratıldı. Yaratılmıştır. Allah ait kelimede hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır dedi. Ama her biri bir Adem. Beni Adem her biri bir Adem. Özel bir Adem. Onun için kalabalığın içinde kaybolursa bu durumda kendini unuttur, kendini bilmez, bilemez. Her ne olursa olsun, hangi insan olursa olsun, o özel olarak yaratılmış ve onun bir vazifesi var. Bütün varlığa, makhlukata bakarken Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Her şeyi yerde gökte ikisi arasında ne varsa emrinize amade kılmıştır. Sizin emrinize verilmiştir. Her birinin, her birimizin emrine verilmiştir. Ayı, güneşi emrinize amade kılmış buyurdu. Yağmuru emrinize amade kılmış onu yağdırır, rahmetini indirir onunla sizin için, binekleriniz için rızık çıkarır yerden sizin için, sizin emrinize vermiş. Binek hayvanlarını sizin emrinize vermiş, daha şu anda bilemeyeceğiniz binekler sizin için yaratır, emrinize verir. Her şey emrindedir diyor. Her şey emrindedir. Sen de benim emrimde ol diyor. Bu büyük bir mesele, kendini bilmek, tanımak, Anlamak büyük bir mesele. Eğer insan kendini bilseydi hiç kötü duruma düşmezdi. Asla zulmetmezdi. Kendi kendine zulmettiği kendini unuttuğu için etrafına zulüm saçar, sorun olur, sıkıntı olur. Yoksa kendini bilse, kendini Rabbi ile beraber bilse, Rabbinin onu kendi fıtratı üzere yarattığını, kendi güzelliğinden yarattığını, el-esmağıl hüsnasından yarattığını ve her şeyi onun emrine verdiğini bilse, buna iman etse, bunu anlasa, bunu tatsa, buna şahit olup şehadet etse, hiç kendini o kadar küçük düşürür mü? Geçici, fani bir Hayat için kendini ona kurban eder mi? Kendini bilmeyince aklıyla, başkalarının akıllarıyla ya da toprağa göre, çamura göre elbisesi olan o beden elbisesine, kabuğuna göre, kabuğa göre Bakıp kendini öyle anlayıp, öyle kendini tanıyınca, öyle zan edince, işe doğru, gönülüne doğru bir yolculuk yapmayınca, Allah'ın emrettiği gibi aklını kullanmayınca, tefekkür etmeyince, düşünmeyince. Olacak olan ortadadır, meydandadır. Tabiri caizse her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes kendini bildiğini zannediyor. Allah ile bilmeyince bu böyle olur. Birbirine karşı kibirleniyor ya da şu bir günlük dünya hayatında rahat etmek için kendini bir şeylere sahip zannediyor, sahip olmaya çalışıyor. Ama İnsan bunun şahididir ki, mutlaka geldiği yere geri dönüyor. Her şey geldiği yere geri döner. Topraktan olan toprağa dönüyor, Allah'tan gelende Allah'a gidiyor. Allah'ın huzuruna gidecek. Manevi yolculuk da zaten böyledir. Geldiği yere geri dönmek. Onun için yolun sonu, yolun başıdır. Resulullah Efendimiz miraza giderken Allah öyle buyurdu, yaklaştı. Bir yayın iki ucu kadar. Yayın iki tarafı kadar. Yay biliyorsunuz böyle elit şeklinde yuvarlaktır böyle geldiği yere geri döndü. Hatta daha da yakın. Hatta daha da yakın. Bu yakınlığı kimse anlayamaz. Bir yol takip etti, biz de yolun tam ortasındayız. Yani aşağıdayız. Yukarı çıkmamız gerekir, yukarıdan aşağı indik, yukarı çıkmamız gerekir. Bu yolculuk kendini bilecek, bilebilecek olanların yolculuğudur. Bilmeden, anlamadan yolculuk yapılmaz onun için. Bilmeden bulunmaz bulmadan olulmaz. Mesele bunu anlamaya çalışmaktır. Tefekkür etmeye çalışmaktır. Sadece bunu bilmek yetmiyor. O sadece bilgi olarak kaldı. Bildinse bulman lazım. Kendini bulman lazım. Kendi kendin olman lazım. Allah'ın sana seni tanıttığı gibi olman lazım yani. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Hepimiz bunu biliyoruz. وَنْ اَرَفَ نَفْسَهُ فَكَدْ اَرَفَ رَبَّهُ Kendini, nefsini, kendini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanımadan Rabbini tanıyamaz. Rabbini kendinde, kendi üzerinde tanıması gerekir. Eğer insan kendi üzerinden Rabbini tanımazsa hiçbir zaman tanımak mümkün olmaz. Onun tanıması sadece bir hayalden ibaret kalmış olur. Yani kuru bir bilgiden ibaret kalmış olur. Onu tatmayınca onu bulamaz. Onu bulması lazım. Tadınca buldu. Tadınca oldu. Oluyor. Eğer Allah insanı kendi fıtratında yaratmışsa kul Marifetullah'a erebildiği kadarıyla Rabbini, Rabbini El esma ol köştasından tanıdığı kadarıyla kendisini tanır. Tanımaya başlar. Bu aleme Rabbimizi tanımaya kendimizi tanımaya ve kendimizi bilmeye, bulmaya, tatmaya kendi kendimiz olmaya gelmişiz. Bu yolculuk bunun içindir. Her ne varsa hepsi bunun içindir. Hepsi Rabbimize şahit olup şahadet etmek içindir. Rabbimizin el-esma-ul husnasına, güzelliğine şahadet etmek içindir. Ona yeryüzünde harife olup, ayna olup, Allah'ın o güzelliğinin olan, mevcut olan güzelliğinin üzerimizde tecelli edip, bu alemde Rabbimize halife olup onun yaptığı gibi yapmaya çalışmaktır. Eğer bu yoksa hiçbir şey yoktur. Gerisi hepsi hayal, hepsi vehim, hepsi zam, zandan ibarettir. Onun için bakarken Rabbimizle bakmamız gerekir. Kendimizle, kendini bilerek Bakmamız gerekir ki Rabbimizin bizi koyduğu yerde durabilelim. Bize verdiği şerefi taşıyabilelim. Rabbimizin muradı üzerimizde gerçekleşsin. En başta söyledim. Unutmamamız gereken şey budur bizim bilmemiz lazım ki senden bir tane daha yoktur. Allah katında nasıl, ne kadar özel bir kul olduğunu bilmem lazım. Allah'ın her bir kulunu yaratması özeldir, herki bir özeldir. Bir babadan on tane çocuk doğuyorsa bakıyoruz, hepsi ayrı ayrıdir. Bütün insanlar hepsi Hazreti Adem'den midir? Evet. Zahiri olarak bu böyleydi. Ama hepsi ayrı ayrı, hepsi başka başka, hepsi farklı farklıydı. Mesela iman deyince biz zannediyoruz ki herkes bizim iman ettiğimiz gibi iman ediyor. Yanlış, asla öyle değil. Diyoruz ki mesela ben Rabbimi biliyorum. Zannediyoruz ki herkes Rabbimizi öyle biliyor. Asla öyle değildir. Özeldir. Öz senden bir tane daha yoktur. Bu durumda kulun bir tek Rabbine bakması lazım. Bir tek kul olmaya, abd olmaya, Rabbinin muradına bakmaya çalışması lazım. Kim ne yapmış, kim nasıl yapmış, o seni ilgilendirmiyor. Allah... Senden kulluk istiyor. Senin üzerinde bir muradi var. İnsanlardan bir tanesi olmazsa o devirde, o zamanda eksiklik olur mu? Eksik oldu. Bunu bilen Allah'tır. Senin de bir vazifen var. Bütün varlık içinde senin bir vazifen var. Allah'ın sana bir nazarı var. Sana, senin imanına göre, ihlasına göre, ameline göre, marifetine göre, gönlündeki Rabbine, yönelişine göre senin üzerinde bir muradı var ve sana bir tecellisi var. Bu tecelli sadece senin içindir. Sadece sana ait. Onun için kul kendine bakarken kendini Hazreti Adem gibi görmelidir. Bir ben varım bir de Rabbim diyebilmelidir. Gerisi gerisi hepsi benim için imtihan. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım ve Rabbim beni davet ediyor. Beni kendine kendini bilmeye tanımaya anlamaya sevmeye, iman etmeye, abd olmaya, kendisini ciddiye almaya, takva sahibi olmaya, güzel olmaya, kendisinden güzelliğini almaya, kendisini halife olmaya, ayna olmaya, kendisinin güzelliğini kendi üzerinde göstermeye davet etmiştir. Bu sadece eğer insan kim olduğunu bilirse, kendi gönlü cennete döner, Allah tecelli etmiştir, onunla hidayete erer, onunla Rabbine yakın olur, onunla Rabbine yeryüzünde harife olur, dost olur, sevgili olur, alem, rahmete, muhabbete garp olur, cennet olur. Herkes birbirine ikram eder. Vazifesini biliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Kim olduğunu biliyor. Üç kuruşa, küçük, basit, fani şeylere köle olmaz, kul olmaz. Onu Rab edilmez. Yakışır mı ona? Her ne varsa alemde, Allah her neyi yaratmışsa, her ne görünüyorsa, görünen her şey, Sadece Allah'ın El Esmağul Husnasının tecellisinden ibarettir. Görünen, varlık gibi görünen her şey zamanın sıkıştırılmış halidir. Allah zamanı yarattı. Zaman Allah'ın tecellisi. Allah tecelli edince, yaratmayı dileyince, tecelli edip zamanı yarattı. Zamanı terkip edip tabiri caizse sıkıştırdı. Farklı farklı terkiple sıkıştırdı. Görünür oldu. Bizim görebileceğimiz seviyeye geldi. Görünenin içinde biri var. Biz işte o biriyiz. Görünen değil. Görünmeyeniz. İnsanın imanı da içeridedir. Sevdikleri de içeridedir. Korktukları da içeridedir. İstedikleri de duası da içeridedir. Onun Allah'tan aldığı güzelliği hep içeridedir. Rahmeti içeridedir. Muhabbeti içeridedir. Her ne varsa içinde dışarıdaki sadece bir kabuk bir elbisedir. O içeridekinin kendini bilmesi lazım, tanıması lazım. Kendini Rabbi ile bilip tanıması lazım. Bildikçe, tanıdıkça ne olur? Sever, iman eder. Bilmediği bir şeyi sevemez, tanımadığı bir şeyi sevemez. Nasıl seveceğini bilmiyorsa bu mümkün mü? Mümkün değil. İnsan da kendini bilmeyince, Rabbini bilmeyince ne Rabbini sevebiliyor ne kendini. Rabbini sevmiyor, kendini sevmiyor. Bu durumda ona insanı sev denir mi? Nasıl sevsin yani? Neyini sevsin? Kabuğunu sevsin. Görünen tarafını mı sevsin? Sevemez bir anlık sevebilir, sevmiş gibi zanneder ama onun sevdiği, gördüğü şey değildir. O kendini seviyor. O kendindekini seviyor. Mümin, müminin aynasıdır. Mümin kendi kendinin de aynasıdır. <gülüyor> kendi kendinin aynası. Mesela birini sever. Ya benim olursun de. Ya toprağım. Bu nasıl sevmektir? Sen kendini seviyorsun. Karşındakini sevdiğini söylerken öyle zannediyorsun. Eğer senin olmazsa ölsün diyorsun. Öldürüyorsun hatta. Böyle bir sevmek var mıdır? O sadece kendini seviyor. Kendi aynasında o onun işine ne kadar yarıyorsa, onun için ne istiyorsa, o sadece kendisi içindir. Kendini seviyor, nefsini seviyor. Aynı şey kul iman ederken öyledir. Ya Rabbi seni seviyorum, bana şunu ver, bunu ver. Senden şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben seni seviyorum. Sen kendini seviyorsun. Allah senin bu imanını kabul etmez. Böyle bir iman yoktur. Sen kendine iman etmişsin. Nefsine iman etmişsin. Arzularına, isteklerine iman etmişsin. Senin sevdiğin arzularındır, isteklerindir. Ne böyle bir iman olur ne de bu imanda Allah'a kulluk olur. Bunun sebebi nedir? Kendini bilmiyor. Rabbini bilmiyor. Anlamamış. Çamura takılmış. Kendini çamurdan zannediyor. Çamurdan olan arzularını, isteklerini seviyor. Hala çamurdan kurtulup kendi hakikatine dönememiş. Kendi hakikatiyle beraber olamamış. Kendi hakikatiyle Allah'tan olan tarafıyla Allah'ın Kendisine nefrettiği o ruhuyla Rabbini sevememiş demektir. Sadece bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah devamında kendimizi tanımaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. <gülüyor> Sadece bir bilgi olarak değil, olmaya çalışacağız. Bunun için Allah'ın ilk emri okudur kendini oku. Varlığı, mahlukatı oku ki her şey Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Her şey ona şehadet ediyor. Her şey ona şahitlik yapıyor. Bu şahitliği hadile ona bakınca senin de onun üzerinden Rabbine şahit olman, şehadet etmen gerekir. Onun tesbihini onun hamdini görüp ona onun üzerinden Rabbine şahit olman lazım. Onun için Allah'a şahitlik ettirmeyen, şahadet ettirmeyen hiçbir şey yoktur. Ama en kamil manada Allah'a şahadet ettiren insanın kendisidir. Kendisi. Onun için Allah kuruna tecelli etmiştir. Allah kişiyle kalbi arasına girer, tecelli eder buyurdu. Rabbim sana tecelli etmiş. Ama sen ondan habersiz. Sen ona varmak için çabasız ve gayretsizsen. Sadece kendini çamurdan ibaret bir varlık ettiysen bu durumda çamur olmaktan başka bir şey olmaz. Allah'ın muradı senin üzerinde gerçekleşmemiş oldu. Eğer biri Rabbini anladıysa, marifet sahibi olduysa, kendini Rab'be ait gördüyse, Allah'ın onu kendi fıtratı üzere yaratıp tecelli ettiğini anladıysa Özel olarak ona sen benim kulumsun, abdımsın dediğini anladıysa bu böyle midir? Bu herkes için böyle midir? Herkes için böyledir bu. Onun için söyledim. Senden bir tane daha yoktur. Bu durumda Allah katında, Allah'ın huzurunda nasıl durman lazım? Sen onun huzurunda durunca ondan başka hiçbir şeyi görmemen lazım. Bir onu, bir kendini görmen lazım, kendini de ona ait görmen lazım. Onun halifesi, onun aynası. Allah her neyi yaratır, her neyi takdir ederse, bizi nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, orada bize sadece hadi bana harife ol, benim sana verdiğim o güzelliğimle el esma ol, fesnamla hareket et. Hadi onunla o güzelliğini arttır. Kemal'e erinceye kadar bu böyle devam eder. Rahmet etmen yerde, rahmet etmen lazım. İkram etmen yerde, ikram etmen lazım. Sevmen gereken yerde, sevmen lazım. Rabbim bunu böyle istiyor, Dedinse, Ne olur? Aradaki perdeyi kaldırdın. Benden Rabbim rahmet etsin. Bu Ben zaten ona aitim, demiş oluyorsun. Sonuçta olan nedir? Olan, aradaki benlik perdesi kalkmış, Allah tecelli etmiştir. Sen kendini aradan çekince bu fena oldu, Allah tecelli edince beka oldu. Kısa ve öz olarak böyle yolculuğu da beraberinde anlatıyorum. İnşallah bu anlattıklarımız insanlar için marifet olur. Ümmet için marifet olur. Kendi kendini, kendisini Rabbi ile tanıma marifeti olur. Rabbini tanıma, Rabbine karşı marifetullaha erme imkanı olur. Bu hiç kimseye ait ya da birilerine ait, özel olarak ait bir bilgi, bir marifet, bir ilim değildir. Onun için her bir kula ait olan Her bir kulun kendini bilmesi lazım, Rabbini bilmesi lazım, Rabbinin muradını bilmesi lazım, hayatı anlaması lazım. Allah ondan ne istiyor, ne olmasını istiyor, bunu anlaması lazım. Allah benim güzelliğimden başka bir şey olma dedi. Başka bir şeyi kabul etmez. Onun için vahyini indirmiş, peygamberler göndermiş, bize Kur'an'ı göndermiştir. Her şeyi apaçık beyan etmiştir. Kur'an'ı okurken eğer dikkat ettiyseniz Allah hep insanı anlatır. İnsanın ne yapması gerektiğini, neyi yapmaması gerektiğini, nasıl sırat-ı müstakimi gösterdiğini, nasıl iman etmesi gerektiğini, nasıl Rabbine, itaat etmesi gerektiğini, teslim olması gerektiğini, nasıl güzel yapması gerektiğini, nasıl yanlış yapmaması gerektiğini, nasıl şeytanın verdiği vesveseye uymaması gerektiğini, nasıl Rabbini dinleyip, vahyini anlayıp, okuyup, nasıl itaat etmesi gerektiğini, nasıl Resulüne tabi olması gerektiğini anlatır. İnsana kim olduğunu anlatır. İnsana onu yaratan Rabbinin kim olduğunu anlatır. Ne diyor? Kendine gel. Kendine gel. Başka bir yere gitme. Kaybolma. Kaybolursun sonra. Kendine gel. Rabbine gel. Biliyorsunuz cennetler vardır. Dört tane cennet vardır. Biri cennetül mevva. Biri Cennetün naim, cennetün firdevs, cennetün alt. Niye dört tane farklı cennet vardır? İnsanlar da ahirette dört gruba ayrılır da ondan. Sadece Allah'ın emrettiklerini anlayan, nehyettiklerini anlayan, bununla beraber Rabine anlayabildiği kadarıyla iman eden, seven, bunun için çabasını, gayretini sarf eden, sadece buradaki nimetleri anlayan, zahiri nimetleri anlayan ve zahiri nimetlerin, nimetler için dua edenler gidecekleri yer. O dünya nimetlerinin olduğu cennettir. Genel olarak bu böyledir insanları için. Bir sonraki cennet, evet, melekut aleminin cennetidir. Nurdan varlıklar, nur olmuş. Kendi benliğinden, nefsinden kurtulmuş, vazgeçmiş. Rabbine yolculuk yapmış. İtminan, mertebedeki mertebesindeki Allah ile mutmayın olmuş. Allah ile seviniyor, Allah ile üzülüyor. Kendini Allah ile bilmiş, Rabbine teslim olmuş, kul olmaya çalışmış. Rabbini her şeyden çok, canından çok sevmiş. Bunların gideceği cennet başkaydı. Evet, Melekut alemindeki cennetti. Bir sonraki cennet, İtminan'dan sonraki, kemale kadar, merziye kadar olan cennettir ki, bu çok daha farklı bir haldedir. Manevi olarak, gönül itibariyle çok farklı bir alemdedir. Bir sonraki, Allah'ın razı olduğu, raziye, merziye, kemale erenler gideceği cennettir ki, Bunlar Rablerini isteyenlerdir. Allah'a en yakın olanlardır. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede dünyada kimini kiminden üstün kıl, kimi sürünüyor, kimi nimetler içindedir, kimi mevki makam sahibidir, ahiretteki cennetler daha büyüktür dedi. Ahiretteki cennetler dünyadaki o mevkilerle, makamlarla, nimetlerle kıyaslanmaz. Burada nasılsa orada da öyleymiş. Onun için biz Rabbimize en yakın olmayı istiyoruz. Rabbimize en yakın. En yakın ne demek? En yakın senin olmadığın bir yakınlıktır. Allah'ın tecelli ettiği bir yakınlıktır. Senin Rabbinin huzurunda fikir beyan etmediğin bir yakınlıktır. Ama öyle hayali değil. Hayali değil. Eğer hayali bir yakınlıksa bu durumda ona da hayalden başka bir şey yoktur. Daha önce Nasrettin Hoca'nın fıhrasını anlatmıştık. Köyde iki kişi buğday dömeye gidiyorlar. Biliyorsunuz böyle o taştan olan şeyin içine koyup dögüyorlar. Biri gidip ben de size yardım edeyim. Ben de size ortak olayım. Bir ücret yapıyorlar. Onlar iki kişidir, zaten bu iş iki kişiliktir diyorlar. Yardıma ihtiyacımız yoktur. Bunları ısrar ediyor, bunlar hayır diyor. İkisi başlıyorlar tabii bu odayı dövmeye. Bayağı yorucu bir iştir. İnsanı terleten bir iştir. O tokmağı kaldırıp indirirken öteki yanlarında durmuş. Her tokmağı vurduklarında o da heh diyormuş. İşleri bitince, bunlar parayı alınca, bu demiş ki paylaşacağız. Niye paylaşacağız? Ben de ha dedim. Onun için paylaşmamız lazım. Tartışma büyünce Nasratif Hoca'ya geliyordu. Durumu anlatınca Nasratif Hoca ne diyor? Verin bakayım parayı. Parayı alıyor, elin içine koyuyor, böyle sallıyor. O... Çalışmayıp haht diye ne diyor ki? Paranın sesini duyuyor musun? Evet diyor. Bir daha salıyor. İyice dinle diyor. Paranın sesi sana geliyor mu? Evet diyor geldi. Tamam diyor sen ücretini aldın. Orada haht deden burada ses paranın sesini aldın senin ki tamamdır. Sende de hakkını aldın git. Parayı alıp diğerlerine veriyor. Hayal hayalın karşılığı sadece hayal. Düşündü işte ben kendimi öyle zannettim. Ben kendime öyle baktım. Sen köpek gibisin. Sen kendine nasıl öyle bakıyorsun? Rabbin sana yol göstermiş. Senin bu yolu yürümen lazım. Senin böyle olman lazım. Ben düşündüm Allah'tan başka bir şey yoktur. Köpek işte. Bunu böyle ne söylüyorum ki anlaşılsın. Böyle hayal kurulmaz. Bu hayal değil. Sen Allah'ı hayal mi zannettin? Veyim mi? Zan mı zannettin? Öyle mi? Bunun tecelli etmesi lazım. Sen kendini aradan çekersen tecelli eder. Sen kendi nefsini Allah diyorsun senin haberin yok. Onun için köpek dedi. Öyle olmaz. Öyle değildir. Edepli ol. Rabbine boynunu bük. Sen benim Rabbim. Ben senin aciz kulunum. Hatalı, usurlu, bütünüyle sana muhtaç olan kulunum. Kul olmayı beceremeyen, kul olmaya çalışan kulum. Biliyorum, bendeki bütün güzellikler senindir, sana aittir. Ama ben bunları kendi nefsime de mal ediyorum. Senin güzelliğine sahip çıkıp, şirk koştuğumun farkındayım. Bırakacağım. Bunu bırakabilmek için senin nefsini bırakman lazım. Ben demekten, bence bana göre demekten kurtulman lazım. Ben demekten kurtulmayana kadar Allah diyemez. Onun için. Ben diyenler, bence diyenler asla Allah diyemez. Hiç farkında değildir. Allah gafur ve rahimdir. Kendi nefsine Allah diyor haberi yok. Sonra ondan kurtulur. Allah dedikçe, Rabbini zikrettikçe, Rabbine döndükçe, Rabbine boynunu büktükçe ondan kurtulur. Kendi benliğinden kurtulur. Hakiki benliği tercelli eder. Allah'ın güzelliği tecelli eder. Nazar ederken Allah ile nazar eder. Bir şeyi yaparken, düşünürken. Kutsi hadiste buyurduğu gibi. Ben bir kurumi, sevdim mi? kulum benimle görür, benimle işitir. Benimle tutar, benimle yürür, benimle bilir. Hadi bunu hayal et, ben böyle yapıyorum. Bu ne oldu? Kafir oldu, müşrik oldum. Ben bir kulmi sevince dedim. Kul beni sevince demedi. Sevince, sevdiği gibi yapar, Allah'ın sevgisine layık olur, o zaman olurum. Kendimizi bilince, yolu nasıl yürümemiz gerektiğini de biliriz, anlarız. Evet, kendimizi ben kimim dedik, ben kimim sorusuna cevap vereceğiz. Ama ben kimim sorusuna cevap verirken, ben kim değilim sorusuna da cevap vermemiz lazım. Ben ne değilim? Çamur olmadığımızı anladık. Ama görüyoruz, çamurdan bir bezenimiz var. Değil, öyle değil tabii. La ilahe demeden illallah diyemiyoruz. Önce ilah yoktur diyorsun, ilah bir tek Allah'tır diyorsun. Önce la ilahe demem lazım. Önce ne olmadığımızı bilmemiz, anlamamız lazım. Onu öyle kabul etmemiz lazım. Önce biz çamurdan bir varlık değiliz. Çamurun içine Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah Adem'i yarattı, tasvir etti, suret suretlendirdi, şekillendirdi, hazır hale getirdi. Sonra ben ona ruhumdan nefettiyim de, hepiniz ona serizdeydiniz, bedelere. İşte o nefedilen Allah'ın nefeti ruh. Önce çamur olmadığımızı anlamamız lazım. Bu aleme ait olmadığımızı anlamamız lazım. Bu çamur beden bizim burada. Harifeliğimizi yapmamız içindir, Rabbimizi tanımamız içindir, kendimizi tanımamız içindir, bize tecelli eden Rabbimizi tanımamız içindir. Kendimizi Allah'ın tecellisinden, güzelliğinden, ibaret bir varlık olarak görmemiz içindir. Bütün bunları, bu güzelliğini kemale erdirmemiz içindir. Rahmet ettikçe rahmeti artıyor, kemale eriyor. Sevdikçe, muhabbeti artıyor. Bütün isimler böyle tecelli ediyor. Bu çamurun, çamur <gülüyor> kalıbın içinde. Nasıl ki Allah insanı yaratırken, Oli safha safha yarattıysa. Mesela bir insanı yaratırken de ne buyuruyor? İki damla su. Bir kan partisi. Sonra kemiğe dönüşüyor. Sonra, sonra kemiğe et giydiriyor. Sonra ona insan sureti veriyor. Öyle bir anda ol demedi. Evet ol dedi ama evet, safha Safa yaratıyor onu. Manevi olarak da bu böyledir. Üzerimizde biraz önce söylediğim bir hakikatimiz vardır. Bir de üzerimizde Geldiğimiz alemlerden, giydiğimiz nurdan elbiseler vardır. Bu beden elbisesi bizim son elbisemizdir. Bu alem için olan elbisemizdir. Bundan kurtulunca melekut alemindeki giydiğimiz elbise olmuş olur. Bu durumda bu melekut alemine varmıştır. Bir sonraki alem ceberut alemidir. Cennetler de öyledir. Ondan da kurtulunca Evet, Allah'ın isimleri, isimlerinin güzelliği tecelli etmiştir. el esmaul husnadan hesnadan ibaret bir varlık. Bir sonrasını ne akıl alır ne de anlatılır. Evet, ben kimim sorusuna cevap verirken anlamaya çalışmak gerekir sadece. Anlamaya çalışmamız lazım ki biz bu alemde gurbetteyiz. Bize yabancı, çok yabancı olan çamur bir yerdeyiz. Biraz Rabbimize dönünce, biraz kendi gönül alemimize, kendimize dönünce, kim olduğumuzu anlamaya çalışınca, Rabbimizin bizi tecelli edip yaratmasına bakınca, çamurdan kurtuluruz. Evet çamur mevcut duruyor ama o olmadığımızı biliyoruz. Tabii ki onunla beraber yine onu tadıyoruz ama o olmadığımızı biliyoruz. Dolayısıyla ona ait orana da taviz vermiyoruz. Gönlümüze koymuyor. Rabbim bize gitmek için ne yapıyoruz? Kurban ediyoruz. Kurban bunun için gereklidir. Allah niye esrarla infak edin, zekat verin, sadaka verin, yardım edin, yedirin, içirin, giydirin? Niye öyle buyuruyor? Dileseydi hiç bunların hiçbirine ihtiyacımız olmaz. Ama ediyor Çünkü insan yavaş yavaş büyüyor. Yaptıkça büyüyor. Neyle büyüyor? Allah'ın isimleriyle, güzelliğiyle. Yani rahmetle, ikramla, yardım etmekle, muhabbetle büyüyor. Hep büyüyor. Büyüyüp kemale ermesi lazım. Kamil insan olması lazım. Mesela hayvanlara baktığımızda öyle değil onlar yavaş yavaş büyümüyor. Mesela hayvan, mutlaka izlemişsinizdir, öyle hayvan doğuyor, bir saat içinde neredeyse annesinin haline ermiş oluyor. Hemen yemeye başlıyor, koşmaya başlıyor. O anda düşmanını biliyor. Düşmanına karşı koşması gerektiğini biliyor. Hemen bir saat içinde bakıyorsun hazır hale gelmiş. Ama insan öyle değil. Yavaş yavaş büyüyor. Zahiri olarak yavaş yavaş neden büyütüyor? Manevi olarak da senin böyle yavaş yavaş büyümen lazım. Öyle bir anda evet, bu sende açılmaz. Bu tecelli sende açılmaz. Senin böyle yavaş yavaş hayatı yaşarken açman gerekir. Yani rahmet etmen gerekir, ikram etmen gerekir. Yavaş yavaş büyümen gerekir. Hayvan birden büyümüştür. Büyümüş derken, zahri olarak değil, manevi olarak, kendi maneviyatına göre birden büyümüştür. Yemeyi de öğrenmiştir. Bununla beraber, o sürüyle beraber dolaşmayı da öğrenmiştir. Koşmayı öğrenmiştir. Tehlikeyi öğrenmiştir. Tehlike karşısında ne yapması gerektiğini öğrenmiştir. Ama insan öyle mi? Hayır. Sıfır. Anası babası olmasa ölüyor. Hiçbir şey de bilmiyor. Ne anasını biliyor, ne babasını biliyor, ne yemeği biliyor, ne içmeyi biliyor. Ama diğer varlıklarda öyle değil. Onun için insan yavaş yavaş büyüyor. Yavaş yavaş büyümeyi kabul etmelidir. Zahiri olarak nasıl yavaş yavaş büyüyorsa manevi olarak da bu yine öyledir. Bütün imtihanlar da o büyüsün diyedir. Kemale ersin. Kamil insan olsun. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etsin. Ne kadar imtihanlar yaşadı, ne kadar o imtihanlara karşılık Allah'ın isimleriyle muamele ettiyse o kadar kamil oldu onun için. En büyük musibetler, imtihanlar, sıkıntılar peygamberlere geliyor. En büyük oldukları için, olmaya layık oldukları için. Yaratan yarattığını bilmez mi buyurdu? Allah biliyor ezeli ilmine göre muamelede bulunuyor. İnşallah hep böyle her Ramazan gecesi ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Söyledim. Söylediklerim, anlatacaklarım sadece bizi şu anda dinleyen kardeşlerimize değil. Kıyamete kadar gelenler inşallah Allah onları nasıl tanıtmış ben Rabbimin beni bana tanıttığı gibi tanımak istiyorum diyenler dinledikçe, okudukça inşallah onlara marifet olur. Kendi kendine olan marifeti olur. Allah'a olan marifeti, marifetullah olur. Hayata dair marifeti olur. Anlaması olur. Tanıması olur. Ne yapması gerektiğini anlaması olur. İnşallah Yol boyunca, hayatı boyunca yani ona nur olur. Ona doğru bir bakış açısı verir. Rabbiyle bakma imkanı verir. berasetle, basiretle, nurla, Allah'ın nuruyla, Allah'ın vahyiyle bakma imkanı olur. O zaman Allah'ın ayetlerini okurken de kendini bilerek okumalıdır. Yoksa kendini bilmeden başka bir varlık olarak okuduysa, Ayetleri de anlayamaz. Dolayısıyla kardeşlerimiz bir yandan Allah'ın ayetlerini okurken kimin okuduğunu bilmeli. Ayetlerin kimden geldiğini, Rabbinden geldiğini de bilmelidir. Eğer Rabbini tanıdıysa, kendini tanıdıysa, Rabbi onunla konuşuyorsa o da ona göre cevap verir. Yoksa kendine göre cevap vermiştir. Çamura göre cevap vermiştir. İnsan çamurdan değil, insan Allah'ın ruhundan nefrettiği aşktan ibaret bir varlık. İnsan demek aşk demektir, aşık demektir, maşuk demektir. Allah'ın güzelliğinin üzerinde göründüğü, zuhur ettiği, Allah'ın sevdiği, Allah'ın Kendisi üzerinde, kendi kendisini sevdiği Allah'ın halifesi. Onun için öyle buyurmuştur. Dünyayı yarattım, insanı taşısın diye. insanı yarattım, beni taşısın diye. Rabbimizin güzelliğini üzerimizde taşıyor muyuz? Taşıyorsak dünyanın hakkını verdik. Dünya bizi taşıyor, dünyanın hakkını verdik. Yoksa, acaba yediğimiz, içtiğimiz helal miydir? Neyin helal, neyin haram olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Ama insan kendine sormalıdır. Acaba biz kendimiz helal miyiz? Helal miyiz, haram mıyız? Kendisinin helal ya da haram olduğuna bakmıyor, yiyip içtiğine bakıyor. Biri iman etmemişse o haram. Biri Rabbini tanımıyorsa o haram. Kendisi haramdır. İnşallah. Rabbim bizi tanımaya çalıştığımız gibi bir de kendimizi tanımaya çalışacağız. Bu başlangıç olmuş olsun kendimizi unutmayacağız. Kim olduğumuzu unutmayacağız. En başta söylediğim gibi kendimize bakarken Allah'ın bize verdiği kıymeti, değeri, ve şerefi tanımaya çalışacağız. Ne diyeceğiz? Unutma. Kendimize söyleyeceğiz. Senden bir tane daha yoktur. Ve Allah seni kendisine abdolasın diye yaratmış. Sana bakınca kendi güzelliğini görmek istiyor. Bu inşallah bizi kendimize getirir. Uyanınca, bu bize güç olur, kuvvet olur. Yani ben böyle boş boş oturmayayım. Gideyim şurada, hadi gidelim zaman geçsin. Hangi zaman? Ne demek zaman geçsin? Zamanın ne olduğunu biliyor musun? O Allah'ın tecellisi. Hep sana tecelli ediyor. Zamanın her anında sana tecelli ediyor. Sen onu nasıl boşa geçirirsin? Senin onu kullanman lazım. Senin bu zamanı yiyip içmen lazım. Senin bunu da kazanman lazım. Çaba gayret sarf etmen lazım. Senin bunu boşa geçirmen. Zamanı israf etmen. Kendi hayatını israf etmen. Kazanman lazım. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Rabbimizi biliyoruz edeceğiz tesbih edeceğiz, hamd edeceğiz, ona döneceğiz. Onun için elimizden gelen her fırsatı değerlendireceğiz, her imkanı değerlendireceğiz. Önümüze gelen her hayri Allah'ın ikrami olarak, Allah'ın bize kulü bana gel demesi olarak anlayacağız. Her imkan öyledir. O nerede olursa olsun, evde olsun, bir çocuğa karşı olsun, bir hayvana karşı olsun, bir taşa karşı olsun hiç fark etmiyor, hep sana gel diyor. İnşallah kim olduğumuzu anlamaya çalışırken kendi kimliğimizi anlamış oluyoruz. Eskide kimliklerde öyle yazıyordu. Ana adı, baba adı, soy adı, bir soy verilmiş tabi. Herkesin soy sadece aldır, kuldur, kul. Paranca kul. Memleketi doğum yeri yazıyordu. Şimdi öyle yazmıyor galiba. Kısaltılmış, vazgeçmişler. Yanına bir de dini yazıyordu. Dini nedir? Herkesin kimliği kendindedir, yoldundedir. Bir vakırdayken Abbas'i hatırlıyorsunuz, mevzuup kardeşimiz var diye Abbas sıratı geçerken orada kimlik soruyorlar derdi. Kardeşlerimizden biri sorduğu, nasıl kimlik? Kalbini gösteriyor, kimlik burada diyor. Burası kimliktir. Kimlik. Bakacağız, Allah'ın bize verdiği kimliğimiz var mıdır, yok mudur? Yoksa biz kendimize başka kimlikler mi edinmişiz? kimliğimizi bulacağız inşallah. Kimliğimizi bulacağız. Kim olduğumuzu bileceğiz, bulacağız, oracağız. Allah'ın bize verdiği kimlikle inşallah huzura gideceğiz. Başka bir varlık olarak değil. Allah hepimizi razı olsun.